الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي فرض علينا الجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد العابدين وسيد المرسلين أجمعين نبينا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 hepimizi ilgilendiren bir konudur. O da ümmetimizin konusu. İslam ümmeti Allah'ın seçtiği kulların ümmetidir. Allah'ın dininin ümmetidir. Allah'ın has adamlarının ümmetidir. Bu ümmetin tarihi müşerraftır, mükerramdır. Ama bu ümmet bir günde bakıyoruz sağa sola ümmet zayıf düşmüştür, rezil olmuştur. Her gelen vuruyor. Her gelen bereketini, herini arıyor, alıyor. Bu ümmette, nerede bu dünyada şu anda bir ezik var ise o da bakıyorsun Musulmandır. Neden böyle olduk? Bunu her kişinin düşünmesi lazım. Çünkü hastalığı teşhis etmeyen bir ümmet ilaç bulamaz kendisine. Hastalığa göre ilaç olunur. Yok rastgele ilaç alırsın hangisi dengelse. Onun için bugünün bugün konumuzun, dersimizin konusu ümmeti ne zayıf düşürdü ve onu kaldırmanın yolu, yani kurtuluşun yolu nedir İslam'a göre. Bunu da gerek yoktur. Biz insanları yetiştiririm, tabipler, doktorlar yetiştiririm, bizi için hastalığımızı teşhis etsin. Bizim peygamberimiz, mürşidimiz, kaidimiz, önderimiz bize, tabibimiz aynı zamanda bize hastalığı teşhis etmiş, ilacını da vermiştir. Ve bizi ne hastalığa kaptırılmış onun da sebeplerini bize bildirilmiştir. Onun için kendimizi yormaya gerek yoktur taşhiş elimizde ilaç da elimizde elhamdülillah bir tane vermiş bize la yantıqu anil heva İn huwa illa vahyun yuha kendi hiç nefsinden bir şey demez illa vahiy yoluyla den bir peygamber bize ilacı vermiştir onun için biz hiçbir yerde ilaç aramayacağız bugün de ümmet niye rezil olmuş asıl da zayıf olmuş değil zayıf olsa deriz bizim bir kiyanımız var bir bedenimiz var bir liderimiz var ama ummet zayıf düşmüştür ama rezil olmuşuz celen vurur ciden vurur yani bir açık konuşalım ceren vuruyor ciden vuruyor herkes şey elimizden alıyor her yerde musulmanın kanı en ucuzdur ama biz ne yapıyoruz yerimizde sayıyoruz onun için adı nedir? Rezil olan bir ümmetin sebep neden olmuştur ve biz nasıl bunu kurtaracağız? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açılamıştır. Onun için bizim ilacımız var. Bugün de bu derste onun üzerinde duracağız. Şimdi Allah Subhanahu wa Taala İslam güneşi doğmadan önce yer üzerinde iki tane süper güç vardır. Rumlar, Faslar, Farisler. Rumlardan Farisler, Rumlar ehli kitaptılar, Hristiyanlığa mensuptüler. Ama dinlerini ne yapmışlar? Değiştirmişler. Yani Hz. İsa'nın getirdiği dinlerin ilgisi olmayan bir dindi. Hz. İsa tevhidi getirmiş, bunlar şirk put, puta tapıp ve Hz. İsa'yı Allah'a ortak koşuyorlar. Karşısında da Farisler var İran Umbratorluğu, onlar da Ataş Perestler, Mecusidiler, Mecustüler, Ataşa tapanlardır. Onun yanında Yahudiler var, onlar da eziktiler. kimin Rum Umbratorluğun Hristiyanların şeyinde ezikliği yaşıyorlar. Ondan sonra Arap, Arap Yarımadası'nda bedevi çöl Arapları var. Onlar da birçok şeyde fıtrat üzerine ediler. Onlara da Rum'la putperestlik işlemiştir. Allah Teala böyle bir yoklama yaptı. Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi yer üzerinde en ehil olan bu Risale'yi taşıyan Ashab-ı Kiram'ın kalpleridir. Onun için peygamberi nereden gönderdi? Mekke'den, Kureyş'ten, Arap'tan gönderdi. Onları ikram etti, mukarram oldular. İslam'la ne oldular bugüne kadar tarihleri? sahabe ikram, İkrem Resulullah'ın atrafında sarıldılar. Mekke dönemi, Medine dönemi sonra yarım ay, Arap adası Resulullah'ın zamanında ne oldu? Hepsi İslamiyete tabi oldu. Resulullah'tan sonra bu ümmet yüceldi. Neden? Resulullah'ın tam çizgisi üzerinde İslamiyeti anladılar, ve yaşadılar ve yaşatmaya çalıştılar. Ümmet ne oldu? Yayıldı. Hazret Ömer zamanında 10 senede ümmet temelini attı. Yer üzerinde süper güç oldu. İki tane süper güç bedevi arabların atları çıplak kılıçların önünde yok oldu. Çokunluk önemli değil, silah da önemli değil. Ne önemlidir? Yürek. İmanla dolu yürek olduğunda önünde ne Fars imparatorluğu durar, ne Rum imparatorluğu durar. Hepsi yok oldu gitti. Arablar çok değiller. Müslümanlar o zaman da çok değiller. Silahları da en zevvidir. Ama hiç bir iman sahibiydiler. Onuyla imparatorlukları çöktürdüler İslam yayıldı. Ondan sonra ne oldu? Ta batıdan şeye kadar gitti. Ee, Bahruz Zulumat dedikleri e, Atlantik e, şeyine kadar, e, okyanusuna kadar gitti. Buradan da ta Türkmanistan, Magalistan'a kadar, Çin'e kadar İslamiyet ne oldu? Dayandı. Yer üzerinde teç hakim cüc İslam gücü oldu. Hatta okyanusun daha bir tarafına gitti. Endenus e, Endelüse bile hakim oldular. Neredeyse Tarık bin Ziyad İspanya'dan gelip İstanbul'dan çıkacağıydı. Ama Allah'ın bir takdiri var. Onu da yazmadı. Hicmeti 500 Beş yüz sene Portekiz İspanya kimin el altındaydı? Müslümanların hakim el bunu neyle yaptılar? Müslümanlar iman gücüyle yaptılar. İman gücünü nereden aldılar? İslam'ı doğru anlayıp doğru yaşamaktan aldılar. Onun için Allah Subhanahu ve teala ve ümmeti mükerrem kıldı. Son peygamberi mükerrem olduğu için ümmeti de mükerremdir. Cennetin cenneti üçe bölün ikisi ümmeti Muhammed'dir. Bizi Müslümanlardır inşallah. O bir ümmetler Hazret Adem'den Hazret İsa'ya kadar üçte biridir. Ne kadar bir mükerrem ümmet. Ama bizim dönemimizdekiler müstesna o ümmetten. İlla Allah kimi seçmişse bugün de onlar hariç. Allah Subhane ve Teala Ali Ümran surasında 110. ayette şöyle buyuruyor. Kuntum khayra ummeten ukhricet nas Siz ümmetlerin en iyisisiniz çıktınız insanları için Yani bugünden yer üzerinde ne kadar ümmet gelmişse en iyileri kimdir? Müslümanlardır. Kuntum khayra ummetin ukhricet nas En iyilersiniz. Dinen, şer'an yaşayma da hepsinde en mükemmelsiniz. Ama neyle Allah Teala kaptır mı ben Muhammedi. Muhammed'e mensubum. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'a mensubum. Tamam. Kimliğim var. İslam kimliği ben kurtardım. Hayır. Yoktur bu İslamiyette böyle. Allah'ın terazisi böyle şeyleri ölçmez. Ne ölçer arkadaşlar? Yaşayacaksın. Amele yansıtacaksın. Çünkü iman itikattır, kaldır, ameldir. Yansıtacaksın. Ne ile ümmet oldunuz? Soyunuzdan değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ey Fatima, ataştan kurtar kendini. Kızı ciğeri. Ciğer parası. Fatıma'nın eline bir diken batsaydı Resulullah'ın gözü damlardı. O kader severdir. Teç kızıdır. Hepsi öldü. Ona rağmen Fatime sen ataştan kurtar ben sana yardım edemem. Soy geçersizdir. Ne önemlidir? Amelin önemlidir. Bu dinin ölçüsü Arabin aceme, Ademin araba üstünlüğü takvaylandır. Yoktur ben soyluyum o soysuzdur. Bilal soysuzdur. Ama ne oldu? Resulullahın arafında cennete giriyor. Ey Bilal ben cennete girirken benden önce arkamda atrafımda giriyordun. Ne yaptın ki? Soruyor. Suhaib Rumluydur. Ama cennetten müjdelendi. Selman Farisi'dir. Mecusidir. Ama ne oldu İslam'da? Selmanu minne ehlil beyt. Resulullah nisbetini kendine nispet etti Selman. Şeref kazandı. Neyle? İslam diniyle. İslam'ı yaşamakla. Kuntum khayra ummetin uhricetlinnas. İçinde Arap da var, Kureyşli de var, Resulullah'ın soyundan da var, amcesi de var, amcesi oğlu da var. Ama diğer tarafta Ebu Cehil'in tebbet yeda Ebi Leheb'in suretendi. Resulullah'ın amcasıdır ha. Resulullah'ın amcası ataşın imamıdır. Şeytanın kuyruğudur. Onun için soy yoktur İslamiyet'e ne var? Emel var. Neylen ene ümmetidiniz? Takmuruna bil ma'ruf ve tenhaun anil münker. <gülüyor> Eyliği emredip münkerden ne ediyordunuz? Bu nilan siz ne oldunuz? He? Khayirli ümmet oldunuz. Sonra ve tu'minun billah Allah'a iman ediyorsunuz. Bu ne demektir? Allah'a iman etmek şeriatı fakatini kabul ediyorsunuz. Aden Ama niye emir bil ma'rufü nehi ön plana çıkarttı burada? Çünkü bu olması olmazdır. Ne zaman bunu bıraksak biz hiç oluruz. Allah'a imanımız da hiç olur. Seni ne koyar? Allah'ın kitabına sarlarsın, Allah'ın emirli yazsa, çeynense sene batar. Allah'ın emri yerine gelmese sene batar. O zaman imanı hissedersin. Ama ba batmasa sene, dokunmasa sene bu sen bir şeyi hissetmezsin. İşte bu neden Allah subhanehu teala bu ümmeti ayakta tuttu. Yer üzerine hakim oldular. Bir de neyle? Hoş yürü. İslamiyette nedir? Yoktur zordan gel Musulmanlar. Neyle var? Akıl var, mantık var. İslamiyet hiçbir zaman yer üzerine hacim oldu kılıç zoruyla olmadı. Kimdirse yalan diyürsüz arkadaşlar. İslamiyet kılıç zoruyla olmadı. Ne zoruyla oldu? Akıl, mantık İslam'ın hakikatiyle oldu. Onun için Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde 106'da ne buyuruyor? Lâ ikraha fi'd-dîn. Dinde ikrah yoktur. Kat tebayyana'r-ruştu min'l-gayy. Feman yekfur bi't-tâgûti ve yu'min billâhi fekad istemsaka bil-'urwati'l-vuthqâ. Kim Allâh'a inanıyorsa, sünn sıhı kulpasalıyorsa o kurtulmuştur. İkrah dinde yoktur. Ne var? Akıl var, mantık var. Doğru yolu gösterirsin İnna hedaynâhum necden. İmme şekuren ve imme kâfur. Allah diyor biz akıl verdik, iki yolu da gösterdik. Sen hangisini seçersen seç. Bu sırat-ı Cennetin kapısında duraklar. Bu da dalâlet yoludur. Cehennemin içine seni götürür. Aklını da verdik sana seç. Ama hayvana baklı vermedik. İnsansın. Seçim hakkını kullanmadın. Hayvandan daha alçaksın Allah yanında. Belhum adal Hayvandan daha alçaktılar. İslam dinini bunu ile yaydılar. Kim yaydı? Ashab-ı İkram. Bir tane çıkar bize, diğer. o zaman niye kılıçtan? Mesela kafirler diyorlar, işte cihad var sizde. İslam dini kılıçtan yayılmadı. Ne ile yayıldı? Akıl, mantık, Allah'ın emrini yaymakla çünkü Allah'ın emri hem fıtratta yer bular hem akılda yer bular. Kişisi bir araya geldi Müslümandır demek. Akıl artı fıtrat musulman eşittir. Ama fıtrata karşı gelsen, şeytana uysan ne olursun? Şeytanın yanına gidersin. Cihad ne için olmuş İslamiyet'te? Biz İslam'ı yayıyoruz. Kim önümüze çıksa kardeşim çıkma önümüze. Lekum dinukum Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ama bırakın biz İslam'ı yayalım. Kim diklense önümüzde? Hayır, ben size yaşatmam, bura sokmam sizi. O zaman da cihat farz oldu. Ne yaparız onu? Önümüzden alırız. Neyle alırız? Güzel dilden gitmese kılıç soruyla gidecektir. Çünkü Allah'ın yerinde ne kullanırsanız Allah'ın dediği olur. Allah Teala kendisi halıktır, razıktır. Muhyi, Hayat verir, hayat alır. Bu evrende sadece Allah'ın dediği olur. Ben şirket sahibiyim, bu şirkette benim kurallarım geçerlidir. Bir ustana kadar göz bebeğim olsa, onun kuralları benim için geçerli değil. Ben şirket sahibiyim. Keyfi Allah Subhanehu Teala. He? Her şey onun elindedir. O zaman bir evrende onun dediği olur. Eydir bu tahtutlar niye dikte dönemlerinde kimseyi yaşatmıyorlar, kimseyi söyletmiyorlar bir şeye Neden? tek görüş firânın dediği gibi. Ma uri illa ma ara. Ben ne görürsem siz de onu göreceksiniz. Ben desem bu güzeldir, güzel diyeceksiniz. Bu çirçindir, çirçin diyeceksiniz. Bu tahtudir. Fır'an da tahtutların neydir? İmamıdır. İmamlarından birisidir. Bu nereden gelmiş hiç düşündüm arkadaşlar. Bu da nereden gelmiş? Bu da şeytandan gelmiş. Şeytan iblis Allah'ın düşmanıdır. Bizim de düşmanımızdır. Allah diyor bu düşmanımızdır ve benim düşmanımdır. İblis Allahu Teala'yı tekrül etmeye kalkar. allah Teala cennetten attı onu gitti, erşini suyun üzerinde kurdu. Neden? Çünkü Allah yeri göcü yaratmadan önce erşi suyun üzerindeydir. İblis onu taklit ediyor. Bugün de erşi suyun üzerindedir. İblis allah Teala'yı taklit etmek kalkar. Onun için iblis tağutlara ne der? Sizin dediğiniz olacak sadece. Bu işler olarak tağutlara? Onun için tağutlar da şeytanın balası olduğu için, yavrusu olduğu için sadece kimseyi konuşturmazlar. Bizim dediğimiz olur derler. O da nedir? İşte iblisi bir şeydir. E, yoldur. İblisi yol nedir arkadaşlar? Benim dediğim olur. Kimseye konuşturmazlar. İşte tağutlar da onu hiç kimseyi konuşturmuyorlar. Allahu Teala'yı taklit ediyorlar. Ama Allahu Teala'nın yer üzerinde sadece Allah'ın dediği olur. Onun için cihad ferz olunmuştur. Cihad nedir? Ferz olunmuş ne için? Çünkü sadece Allah'ın dediği olur bu yer üzerinde. Allah'ın askerleri de Allah'ın dediğinden başka kimseyi yaşatmazlar yer üzerinde. Ama tağıtlar bu, bu görevleri kendilerine almışlar. Allahu Teala'yı teklit ediyorlar. Evet, işte bunuyla İslam dini hoşgörüyle, yerine göre cihatla bu üslupta yayıldı yer üzerinde. Her yere hacim oldu. Ta ne zamana kadar? Osmanlı Devleti çökene kadar. Yarım yamalık İslam Devleti. Osmanlı Devleti. Tabi Osmanlı Devleti'nin de zirveti vardır. Kanuni zamanında hiç kimse Akdeniz'de kuş uçuramazdı. Kanuninin emri olmadan. Bütün devletler gelirler sırada dururdur. Kanuni aylarca bekletirdi oradan hiçbir İngiltere Almanya Fransa kralı kanuninin anlaşmasının önünde imza atmaya cesaret yokuydu attırmazdılar niye imza atıyorsun sen kanuni imza atardı sadece bu benim senin emniyetindir sen niye imza atar karşı taraf hatta uysun uymasa ben işte bak sen imza attın niye uymadın sözüne uymasan kafanı kırarım öyle bir İslamiyet yer üzerinde hakim oldu Ondan sonra ne olduk? Çöktük. Bugüne kaderi bu yüz senedir 1900 işte birinci savaştan 23'ten yüz senedir neyse İslam dini yok olmuştur. Yer üzerinde hakimiyetini kaybetmiştir. Kim yer üzerinde hakimdir? Şeytan ve alemanları. Batı ve düşmanımız. Bunlar yer üzerinde hakimdiler. Onun yanında da kuklalarını getirmişler. Koymuşlar, yer üzerinde bizim yaptığımız bütün medeniyet ne oldu? Çöktü gitti. Ne için bir günde böyle oldunuz? Bunu düşüneceğiz. Neden bir günde bu ümmet, İslam ümmeti ki en sona sultanlara baksak Osmanlılar izin almadan kuşu çalamıyorlar? bugün de bütün ümmetler toplanmış, herkes Müslümanlar en ezik ümmet musulmanlardır. Irak'a bak Müslümanlar yok olmuşlar. Suriye bugün de gözümüzün önünde. Arap Baharı dediler ne oldu? Libya'nın haline bakın, Tunus'un haline bakın. Myanmar Müslüman kesiliyor. Hindistan'da Müslüman kesiliyor. Pakistan'da Müslümanları birbirine sarlıyorlar. Fas'ta aynen öyle. Afrika'da, Mali'de. Nerede gitsem, baksan Müslümanlar dan alay ediyorlar. Geçen gün Banglader işte Müslüman ülkesidir. Ne yaptılar? Bir lideri astılar. Yaşlı bir lideri astılar. Niye astılar? Müslüman olduğu için. Kimse sahip çıktı? Hayır. Afrika ülkesinde bir küçücük ülke, tarihte görünmüyor. Adam bir ay önce şey çıkarttı. Kanun çıkarttı dedi. İslam dini yasaktır. Biz İslam dinini tanımıyoruz bu ülkede yüzde on beşten yüzde yirmi arasında musulman var ölçüde. her yere bakıyorsun musulman ezik neden süper gücüydür niye böyle olduk bunu düşünmemiz lazım bunun üzerinde durmamız lazım her musulman bunun üzerinde durmasa kıyamet gününde hesap vermez zorunda çünkü biz Allah Teala bizi kıyamet günde sorguya çekmez niye İslam devletini kurmadın Olduğun yerdi. Bunu sormaz çünkü bu takatimizden yok fazladır. La yukallifullahu nefsen illa Allah bu zulümdür. Allah da zulümden münezzehtir. Ama ne sorar bize? İslam devletini kurmak için hangi tulayı koydun? Hangi adıma attın? Ne yaptın? Bunu sorar bize. İşte onun için biz de bu sorgudan kurtarmak için görevimizi yapmamız lazım. Her mümin Allah'a inanıyorsa, ahiret gününe inanıyorsa hastalığı teşhis etmesi lazım, ilacı bulması lazım. Hasta için nereye gideceğiz? Dedi hastaneye gideceğiz. Doktora gideceğiz, tabibe gideceğiz, hakime gideceğiz. Uzmana gideceğiz. Bize ne yapsın? Hastalığımızı teşhis etsin, ilacı da uzmanca yazsın. Biz de ilacı alıp uzmanca kullanırız, kurtarırız hastalıktan Allah'ın izniyle. Dünya sebepler dünyası. Biz dedik bizim tabibimiz, hakimimiz, doktorumuz kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberdir, Vahiyle ile konuşuyor. Hastalığı bize teşhis etmiştir. İlacı da vermiştir. Gelin bakalım hep beraber hadisi şerifte Resulullah 1400 sene önce ümmetim cüne düşer, bugüne açıklamış bize. Bu yüz seneni 1400 sene önce ac olamıştır. Şunlar Ha, bizim babalarımız ilaç almadılar, biz ilgilendirmez. Çeçe ayağından asılır, koyun ayağından asılır. Biz bugün de bu ilacı alimlerimizin ışığı altında anlamamız lazım, onu uygulamamız lazım. Deme ben ne yapabilirim? Ben bu formulda ne değişebilirim? Bu Amerika'dır, dünya'dır, hayır. Bunun kaidesini, ölçüsünü Allah-u Teala zil, zülzile surasında koymuştur. Ne diyor? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Bir miskal zerre her işlesen onun karşısını görürsün. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ şerrın yara. Bir miskal zerre şer yapsan onun karşılığını görürsün. Ölçü bu. Onun için dikkat edin ne tagutların yanında olun ne de elinizi çekin işte. Bugün de çok Müslüman ezayifs filan gördük. Misir'deki Müslümanlar tagutun yanında nasıl durdular? Bunlar ne cevap verirler Allah Teala'ya? Ne cevap verirler Allah Teala'ya tagutun yanında saf Onun için biz düşüneceğiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği ilacı hastalığı teşhis etmiş, ilacı da vermiştir. Hep beraber hadisi okuyacağız. Ondan sonra açıklamaya kalkacağız inşallah. Hadis kütüb sitede var. İmam Ahmed Müsnedi'nde, Abu Dawud Süneninde ve Tayyale Sani, Abu Dawud diğer Tayyale Sani'de duayet etmiş. Hadis, hadisçilerin ile hadis sahihtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fevban mevla Resulullah'ın mevlası sevbenle rivayet ediyor. Resulullah mevla nedir? Çöledir. Resulullah onu azat ediyor. Kendine nispet ediyor onu. Arap'ta bu vardır. Resulullah azat ediyor onu. İstersen git ehline Yemenlidir. İstersen kal bizimle benim mevlam olursun. Kalıyor Resulullah'a 10 sene hizmet ediyor. Mevlası oluyor. Hatta bir rivayette 20 sene Resulullah'la kalıyor. Şu vannan rivayet ediyor hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yushiku en tedaa alaykum ul umam min kulli ufukin kama tedaa al aklatu ala qas'atiha. Yushiku diyor ki önce bir genel aç olacağız. Bir gün olur ki diyor muhakkak bütün ümmetler, İslam ümmeti haric bütün ümmetler teda'a yarış yaparlar birbirlerine de haber verirler. Hadi ye hadi diyenler. Hadi. Min kulli ufıkın her yerden, her köşeden, dünyanın her yerinden bütün ümmetler sizin üzerinize çökerler diyor. Nasıl benzetme yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl orduda orduda askerler açtılar. Ortaya yemek koyuldu. Sufra salındı. Askerler ne diyer? Haydi yemeğe. çeşit gelir toparlanır. O sufraya oturur. Herkes eliniz adır. Sufradan bir şey alsın. Aynen öyle toparlanırlar sizin sufranızın üzerinize. Benzetme çok vahim. Açıklarız bunu. Kul ne? Sahabe Hemen dikkat çekiyor. Dedik ki ya Resulallah min kılletin bina yevmeidin az olduğumuz için, güçsüz olduğumuz için bunlar böyle toparlanıyorlar. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, la hayır dedi. Entum yevmeidin ketirun. Siz o gün çoksunuz. Velakin nekum gutâun ke gutâ isseyl. Velakin Çoksunuz ama çokunluğunuz selin getirdiği çer çöp gibidir. Hiçbir işe yaramazsınız. Sonra ilaç veriyor Resulullah. Burada durumu hastalığı teşhis ediyor. Sonra ilaç veriyor. يَنْزِعُ اللّٰهُ Min مِنْ قُلُوبِ Ve وَيَجْعَلُ Fi Kulubikumul Diyor ki, düşmanlarınızın kalbindeki size karşı o korkuyu Allah alır. Artık düşman sizden korkmuyor. Eskiden Müslüman deseydin titrerdir düşman. Bir adım atar çan on adım cer atardır. Hesabını iyi yapardır. Aman ha bunlar dev bir ümmettir. Bunlara sataşmayın derdiler. Altan alırdılar. Çünkü gönlerinde bir korku var bu ümmete karşı. O korkuyu Allah Teala aldı. Ve yec'al fi kulubikum el vehen. Sizin de kalbinize vehm koyar. Sahaba vaheni anlamadı. Vehn nedir ya Resulullah? dedi. Resulullah buyurdu. Hubbuddunya ve karahiyetül mevt. Dünya sevgilisi kalbinizde olur. Ve ölümden hoşnut olmamak, ölümden kaçmak, sevgisi kalbinize yerleşir. Burada bir ümmet niye bugüne güne kaldık? Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize teşkil etmiştir. Hastalık tam parmağını yaranın üzerine koymuş ve tam da bize ilacı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada İlaç dedi Resulullah'tandır sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman iyi bakmamız lazım. Bunu mercek altına almamız lazım. 1400 sene önce haber verildiği bir olayı bu mucize Resulullah'ın mucizelerinden sayılır bu. Çünkü Allah-u Teala ona haber vermiştir. Bunu Allah'tan başka kim bilir? Onun için bu mucizedir. Ama bize düşen nedir? Bu mucizeye inanıp bunların de amel etmek lazım. Çünkü iman ameli gerektirir. Evet bu hadis doğrudur. Resulullah doğrudur ama yerimizde sayalım. Sınıfta kalırız. Ataşa gideriz. Bunu anladık, çabalayıp iş yapacağız. Şimdi hadisler hadisi bir de dönerim yeni baştan. Önce hadiste az öz sözler var. Cevamu'l kelim derler bunu. Az ve öz sözdür. Hikmet var içinde. Kelimeleri yeri yerinde Resullah kullanmıştır. Neden? Çünkü mucizedir Resullah'ın kelamı. Kendi havasından, nefsinden çıkmıyor. Allah vahiy veriyor ona. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Resulullah da, e, hadis de Allah'ın kelamıdır ama Resulullah'ın tabiri iledir. Resulullah'a da ne verildi? Az verildi, öz verildi. Onun için Resulullah'ın hadisleri bir satır, satırdı çok var asar, hadis bir sayfa. Bu da nedir? Mucizedir, nübüvvettir. Yuşiku şüphesiz ki bak muhakkak bu tahakkuk edecek. Demek ki bu bir mucizedir. Değil mi? Etti mi bugün? Etti. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Yuşiku yani tehakkuk eder. Bu bir mucize. Bütün ümmetler sizin üzerinize toplanır. Nasıl bir yemeğin üzerine bir aç ordu yemeğin üzerine saldırır, toplanır. Her en şey uzadır bir yemek bir alsın. Aynen böyle olmuş durumumuz. Bu da mucize tahakkuk etmiştir. Neden? Bu da mucizedir. Benzetme mucizedir. Niye yemeğe benzetti? Ümmetler Üzerimize toparlanmıştır. Ne diyor Resulullah? Min kulli ufukin. Her yerden, her ufuktan gelecekler size. Ya bize biz, bize ne Rusya'dan? Ta Rusya nerede? Gelmiş üzerimize ümmetin herini sümürüyor. Amerika kıtalar arası, akvanuslar arası. 17 saat uçakla gidiyorsun. Adam geldi. Australia, İngiltere, he? Hindistan, Nerede ümmet var? gelmiş bizim herheratımızı yiyor. Resulullah'ın benzetmesi de kusaya, kusaya nedir? Yemek sıfrası. Hatta kusaya, Arap'ta bir tane kap, tepsi, büyük içine koyanlar yemeği, onun etrafına insanlar toplanır, ona kusaya derler. Toparlanmışlar, ne yapıyorlar? Ümmetin herheratını yiyorlar. Hem güzel khir xilatımızı yuğular, hem de bizi çöl ediyorlar. İşte Hazret Musa ne dedi ben İsrail'e? Musa, beni Hazret Musa geldi, Fır'an'ı davet ediyor. Ha sen o değil misin? Seni biz yetiştirdik, ondan sonra bize o vabalı işledin, ondan sonra kaçtın gittin, minnet ediyor. Dürüs sen, sen beni minnet ediyorsun. Sen ben İsraili ne yapmışsın? Ben İsrail'i eziyorsun. Erkeklerini öldürüp kadınlarını hizmetçi ediyorsun. Demek ki bu nedir? Tağutların sistemidir. Ümmetler bugün de İslam ümmetini olmuş arkadaşlar. Gelmiş her haretimizi Bizi de çöle gibi kullanıyorlar. Var mı bir tane cumhur ile çıksın desin. Ben ümmetimin şeyini savunurum, hakkını savunurum. Arap aleminde, İslam aleminde hiç kimsede tık yoktur yapamazlardı isteseler de bile. Neden? İşte hadisin diğer taraf Ashab içiram onu için soruyor. Ya Resulullah, biz azınlık mı olduk? Azınlık nedir yani gücümüz az oldu. Gücü az olsa insan çoklar gelir ümmetler toplanır başına. Şimdi bakın aslan bir alanda olsa hiçbir hayvan oraya yaklaşamaz. Hatta aslan sınır koyar. Kokusunu koyar oraya. Hiç kimse gelemez oraya. Aslandan korkarlar. Ama aslan hasta olsa yaralansa çarkal gelir ona şer satar. Dokunur ona. Alay eder onu. Bekler ne zaman ölür? Ak baba havada bile dolaşır aslanın ölümünü bekler yemetsin onu. Ümmet aynen öyledir. Aslan gibi yaralanmış düşmüş hepsi başımıza toplanmış. Eskiden yanımızdan yetemezdiler. Onun için ashab-ı kiram hemen diyorlar biz azınlı o kadar azız. Her şey toplandı bizi uğruyor. Gücümüz yetmiyor. Çünkü azınlığı Mekke'de yaşamışlar. Hayır Resulullah diyor. Az değilsiniz. Tam tersine siz çoksunuz. Ama o kadar çoksunuz selin getirdiği çerçöp gibi. Bu da bir mucize. Sel ne getirir? Önüne ne alır? İşe yaramayan. Hiç gördünüz mü? Sel bir meşe ağacını söksün getirsin. Bir çınar ağacını söksün getirsin. Getirmez. Ne getirir? Yerde düşen çerçöp işe yaramayan şeyleri önüne işe alır. İşte biz bu da bir mucize. Bugün de Müslümanlar nedir? Bir milyar 250 bin 150 milyon. Neredeyse bazı dediler bir buçuk milyardlar. Ama neye yarıyoruz? Hiçbir şeye. Gücümüz var mı yok mu? Hiçbir şey değişebiliriz. Myanmar'da Müslümanları kesiyorlar. Kim çıktı desin kesmeyin. Diyen de oldu. Bizim başbakan sağ olsun dedi. Ama kim dinledi onu? Güç yoktur. Paramparça. İngiliz ne demiş? Dağıt efendi olursun. Farık tesut. Nasıl efendi olursun? Gücleri dağıtırsın. Bizim ümmet şeytana uymuş, gücleri dağılmış. Çer çöp gibi olmuşuz. Hiçbir şeyi yaramıyoruz. Bu da bir mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Çokuz. Bir buçuk milyarız. Ama çer çöpüz. Sonra Hadisin Çinci şıkkı. Neye geçiyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Düşmanlarınızın kalbinden korku alınır. Bir insanın kalbinden korku alınsa ne olur? Ataşa yürür. Ashab-ı kiramın kalbinden korku alınmıştır. Ne oluyordu? Bedir'de galip geliyordu. Bütün savaşlarda galip geldi. Çin imparatorluğu yok ettiler. Yer üzerine hâkim oldular. Neden? Korku kalplerinden alınmıştır. Ölüm korkusu yok iydi kalplerinde. Ne dedi? Rub'i Rustum'un karşısına çıkarçan bedevi yalın ayak, yamalı elbiseli ciddi adam Zümrüt, ipeç yeyin üzerinde ha, çadırın içinde oturmuş rustum, mecuşilerin lideri. Ne dedi ona? Dedi vallahi biz adam getirmişiz, Siz hayata ne kadar sarılıyorsunuz? Bizim ölümü o kadar istiyorlar. Bunuyla ne yaptın? Karşı tarafın kalbine korku saldırdı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Nusirtu bir rü'bi mesirete şehr Karşı tarafın düşmanının kalbine benden bir ay önce korku allah Teala Mesirete teşer. Bir ay yürümekle Yani ta bir üçden bir üçe dünyanın o bir kadar Müslüman'ın adını duysa çafir korkar Ama hangi musulman? Rasulullahı örnek alan Resulullah. Hakiki müminler ki bu dünyayı dize getirdiler. Ama bugün de bu korku düşmanımızın kalbinden alınmış. Onun için yüz Müslümanlar çıksılar, hatta mucahiller çıkıyorlar, tehdit yapıyorlar, düşman bizi kalanmıyor. Laf olarak çok güzel laflar seçiyoruz, bayanat veriyoruz, bildiriler açıklıyoruz. Ama işe yaramıyor. Düşmanın korku kalbinden alınmış. Bizi itibar etmiyor. Tam tersine biz niye böyle zayıf olduk, çerçöp olduk? Çünkü ve yec'al fî kulûbikumul veh. Vahin nedir arkadaşlar Arapçada? Vahin bir hastalıktır. Ama o hastalık ani olmaz. Ben grip oldum. Grip nedir? Anidir. Kanser oldum ani. Hiçbir şeyim yoktur kanser oldum. Bunlar ani hastalıklardı. Vahin nedir bilir misin? Vahin yaşlılık gibi. Bir ağaç bu masa ne zaman çürür? Yaşlansa çürür. Zamanla çürür. Yüz senede ne olur? Vahin isha. Vahin nedir? İçi boş oldu. Pük oldu. Yaşlı adam ne olur? Vahin olur. Vahin nedir? Çemikleri zayıf olur, takatsız olur. Bir gün bir gecede çemik takatsız olmaz. Nester? Tarih ister. Vahin. E bu ümmet ne oldu? Bu ümmet bir günde mi geldi, böyle oldu? Hayır. Bakın mucizeye bakın. Bakın kelimelere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seçmiştir. Vahin. Bir yaşlı adamın beli bükülür. Ne diyersin? Bunu vahin aldı. Yani. Bu hastalığı Resulullah taşkış ediyor. Şeydir, bu ümmet vahin, sahabe diyorlar, nedir vahin? Ha, bu vahin demek ki zamanla olur arkadaşlar. Bu ümmet zamanla bu hale geldi. Bir gün bir gecede gelemez. Bir gün bir gecede Amerika gelip bizim yerimizi işgal edemez. O yerde hakiki müminler var ise cirdigici bu arası kabristan olur onlar. Ama cirdilirler, çıkıyorlar, cırt atıyorlar, Patrollarımızı alıyorlar, bizi köle çalıştırıyorlar. Ama modern köle tabii. Eskiden kırbaçla, bugün de detaylı kırbaçlar var belimizde. Detaylı asalar var belimizde. Sonuçta, he, fatura bize çıkıyor, semeresini, çafirler yiyorlar. Biz dolara de çalışıyoruz. Devlet başkanımızdan çöpçümüze kadar onlara çalışıyoruz. Her şeydi. Dünya koliban ne diyorlar? Global. Global dünya nedir? E budur. Her şey şolara çalışıyor. Kim zekidir, güçlüdür ona dünya çalışıyor. İlk başta da Müslümanlar. Evet. Sonra sahaba diyor ki, Yarüssel vehen. Yani ümmeti nasıl olur? Şimdi bedende anlıyorlar ama ümmette nasıl olur? Nasıl bugüne geldi? Nasıl ümmet böyle yaşlandı, zayıf oldu, cücük almadı? Resulullah ilacı veriyor. Hübbud hayati ve karahiyetil mutlu. Nedir? Bu hayatı sevmek, bu hayata sarılmak, ölümü ne yapmak? İstememek, boğc ölümden kaçmak. Bu da kimin sıfatıdır? kafirlerin sıfatıdır. Şimdi kim dünyaya sarılmakla meşhurdur? Yahudiler. Yahudiler dünyaya sarılmakla nedir? Meşhurdular. Dünyayı severler, parayı severler, cimridiler. Yahudiler bunu ile meşhurdular. Onun için Allah subhanehu teala Bakara suratında, surasında 96. ayette وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ nasi, ala حَيَاتٍ Diyor ki bulursunuz Yahudileri ahrasan en isteyen hayata sarılan olardır. Burada belagat var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki أَحْرَسَ nasi, عَلَى حَيَاتٍ Burada عَلَى حَيَاتٍ Eliflem yoktur. Eliflem tarifçin olur bir şeyi tarif etmek için eliflem bak biz her adda diyeriz Ahmet Mahmud ama Hüseyin derken el Hüseyin değil anlatabildim mi Hüseyin bir tanedir çünkü onun için eliflem tarif olunur bilinen şey için değil ama Allah Teala Yahudiler diyorlar yeter ki yaşasalar dünyada ale hayati nekire sifatıyla Hayatı burada ne kire. Yani ne hayat olursa olsun ister iyi, ister zillet yeter ki ölmesinler bu dünyada kalsınlar. Ve minellezina eşreku. Ve müşriklerden tabii müşriklerden Yahudiler, Hristiyanlar, Çıfarlar Kolej'de, ve bütün cahiller bir günde dahildir. Yevaddu ahaduhum. Bir deneleri arzu ederler ki ve onun için gece gündüz çaba verirler ki lev yu'ammeru elfe senetin yüz sene yaşasın. İşte görüyoruz batıda bir günde zengin adamlar ilaçlar, doktorlar enjekto. Bugün de hiç batıya da gitmeyelim. Bugün de bizim artistlerimiz, zenginlerimiz hep estetik, mestetik ilaç bilmem ne olsun on sene beş sene görüntüsü güzel görünsün. Çünkü bu dünya onlar için. O bir dünyaya inanmıyorlar. Biz ise bu dünya bir geçicidir diyoruz. Ağaç gölgesidir. Dinlenip gideceğiz makarımıza asıl yerimize. Onun için mümine yakışmaz ki bu dünyada konaklansın demiratsı. Biz bu dünyada geçeceğiz. Şehirler arasında nasıl lokantaları, dinlenme tesisleri kullanırsın? Oraya yatırım yapmazsın. Bu dünya bizim için öyledir. Ama bunlar ne yaparlar? Teç bu dünyalar olduğu için yüz bin sene yaşayayım. Yatırım da yapayım. Ve yaşasa da, yatırım da yapsa ve mâ huve bimuzehzihî minel azâbi en Yaşasa da, ne de yapsa ama onu ateşten kurtarmaz. İblis, baş düşmanımız, çifrin sambolu. Hayatı nedir? Bu dünya ebedisindedir. Cennetten hayatı var ta kıyamet kopana kadar onda Allah ruhunu alır. Kurtarır mı ataştan? Hayır. Ataş'ın imamıdır. Kurtarmaz. Onun için ne kadar yaşasa kurtarmaz. İşte bir mümin yakışmaz ona. Hayat sevgisi. Bunun da ölçüsünü İslamiyet vermiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Umar'a "Kun fi'd-dünyâ sebil'' Bu dünyada yolcu ol demiş, yolcu. Yolcu yoluna gereği, Konaklamaz. Sabah geldi, akşamı beklemeyeceksin. Akşam geldi, sabaha beklemeyeceksin. Ondan dolayı Abdullah bin Mes'ud, Abdullah Ömer diyor ki, bu bir rivayet Abdullah İbn Abbas'ta sabah oldu akşam beklemezdi bir de neyi deseler sen akşam öleceksin ne yapar İbadetten kesilmez yemeği de bırakır sadece Allah'a dua istiğfar sücde yapar muminin hali ölüyor olması lazım amamının yanında ve la tense nasibake mined dunya bakın İslam dini işte böyle mükemmel bir pakettir birbiri ışığında dünyadan da nesibini unutma Allah bize vermiş, yiyeceğiz, içeceğiz. Ama ve la tusrifu. İsraf etmeyin. Neden? İnnel musrifune kâni huvâne şeyâkîn. Musrifler, şeytanların kardeşleridir. Şeytana uyanlardır. İsraf şeytandandır. Evet, biz yemek de yeriz, içeriz, elbise de gireriz ama israf etmez. Haddinde. Niye elbise gireriz? gönüllerin ısınsın bizi, temiz görünürlerim. Anlatabildim mi? Allah bu dünyayı vermiş bize. 40 sene, sene 60 sene, 80 sene bu dünyaya yaşarız. Allah'ın Allah, Allah dür bu nimetler içimiz için mi yarat? Kul menha Allah. Allah'ın zinetini ibadlara, kullarına çıkarttı, yaşadı bu nimetleri verdi. Kim hanım kıldı bunları? Bunu biz sizin için yarattık. Bu yeri gögü sizin için yarattık ey ibni Adem. Ama Allah'ın dediği gibi kullanacaksın ifrat, tefrit etmeyeceksiniz, israfa gitmeyeceksiniz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada teşhis etti. Neden bizim ümmetimiz yaşlanmış, gücü kalmamış, bütün ümmetler üzerimize toplanmış, herimizi yiyorlar? Neden? Çünkü biz ne olmuşuz? Dünyaya sarılmışız. dünya seviyoruz. Hepimiz öyledir. diyor. Her şey çulahını koysun önüne baksın dünya içine kadar koşturuyor. Akireti içine kadar koşturuyor. Kendi kendine, kendi kendini hesaba çeksin sınıfta koyarsın. Fakat Şeyfa Allah Teala indinde bir misqal karşılığını görüyoruz. Onun için kurtarmamız zordur. İlaç hastalığı bildik. Ne olmuş bize yaşlanmışız when? Çökmüş üzerimize. Ne yapacağız? İlaç alacağız. İlaç nedir? Dünya sevgisini. Ne yapacağız? Uzak tutacağız. Sonra Ölümden korkuyoruz arkadaşlar. Bu ümmet bu yüz sene içinde yüz seneden önce dedik birden çökmedi bu ümmet. Neden böyle zayıf olduk? Çünkü ölümü ölümden kaçıyoruz. Eski sahaba dönemi ve Osmanlı'nın dönemi zirve dönemi ölüme koşuyorlar. Ölüme koşuyorlar. Nerede? Cihad alanında. Onu hiç allah Teala cihadı yapmış? ذَرْوَةِ سَنَامِ İslam, <الْإِسْلَم> İslam'ın zirvetidir. Samboludur. Bir de Allah-u Teala mücahidi, Allah yolunda cihad edeni ne yapar? Kendine özel kul cennette seçer. Mahşer gününde de kendine şahit tutturur onu. Gel sen benimsin. Onun için oradan adını almış. Savaşta ölenen diyoruz. Şehit diyoruz. Kimin şehididir? Allahu Teala. allah Teala kulları diye sen zulmettin. Etmedim. Gel sen şehit. Bak bu seninle savaş ederken öldü. O da kanıyla. Onun için şehit yakanmaz. Kanıyla kıyamet gününde gelir. Onun üzerine hicret kalkılır. Allah'ın adaleti o meydanda o alanda arasat günde tecelli etsin diyor. İşte bu çizsinde dikkat edeceğiz. İlacımız budur. Dünyaya sarılmayacağız. Ölümden korkmayacağız. Bu çisini kırsak biz sahabenin torunu oluruz. Hadi bismillah ya Allah. Şimdiden başlayalım. Dünyayı atacağız. Yoktu niye sarılmışız? Burada da dedik ifrat tefrit yoktur. İsraf etme şertiyle sen çalışabilirsin, para kazanabilirsin ve kazanman vaciptir. Bugün de para olmayınca silah da alabilirsin. Para olmayınca çocukları Kur'an da ezberlettiremiyorsun. Çalışacağız ama para için çalışmayacağız. Allah için çalışacağız. Para sebeptir. Bir biz ne yapıyoruz? Aynı ona benziyor. Adam gece gündüz çalışıyor. İyi yesin, iyi içsin. Adam da var, yür içiyor. Ne için? Hayatta kalsın, hedefini yerine getirsin. Birincisi mümindir. İkincisi şeytana iman edendir. Fark bu. Ashab-ı kiram müminiydiler. Resulullah'ın peşinde gitmiştiler. Ne yapıyordular? Yemek de yiyordular. İçiyordular. Ama işraf etmiyordular. Hedefleri o değildir. Dünya sebepler dünyasıdır. Ayakta durmak için para lazım. Ama parayı sevmeyeceğiz. Dünyayı sevmeyeceğiz. Dünyaya sarılmayacağız. İçi ölümden korkmayacağız. Ölüme koşacağız. Ölümden koşmayacağız. Bugün de ümmet ölümden koşuyor. Biz ölüme koşacağız. Ölümden korkmayacağız. Neden? Hakiki müminin ölümü hayatının başlangıcıdır. Ama diğer ehli dünyanın ölümü aslında azabın başlangıcıdır. Yani onun cenneti bitip cehennemi başlıyor. Müminin cehennemi bitip cenneti başlıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel bir tabirden açıkladı. Dedi, el dünya sicnul mümin. Bu dünya mümin için bir mahpus gibidir. Sizin mümin. Onun için biz burada geçeceğiz. Ne kadar kalsak burada geçeceğiz. Hedef nedir? Ögün olur, demir kapı açılır, serbestsin derler. Biz de öldük, hayatımız başlıyor. Ama Allah yolunda ölecek. Yatağında ölsen Allah yolunda niyetin var ise ölürsün. Biliyorsunuz ashabı-i kirame Resulullah mütte savaşına götüremedi. Neden? Paraları yok, yiyecekleri yok, silahları yok, binecekleri yok, merkepleri yoktu. Allah Teala ne ayet indirdi. Vallahi onlar da ağlıya ağlıya kaldılar Resulullah'ın kasesine baktılar. Bu sahra yürüyemezsin. Yürürsen ölürsün, telef olursun. İslam telefi yasaklamıştı. Kaldılar Medine'de. Ama kalpleri Resulullah'ta. Ne dedi ayette? Vallahi dedi bir vadiden geçseler. Ne az yetecekseniz ne eciratsanız ola sizinden ortaklar hiç de eksik olmaz. Onun için biz elimizden geldikçe dünyaya koşacağız ölüme kaçacağız. Yok ölümden kaçarız. Ölüme koşarız. Ölümü isteriz. Allah yolunda. Bu ölüm ister davette olsun. İster cihatta olsun. İster mahpusanada olsun. İster hakkı söylürken başını ezitsin. İster yavaş ölüm olsun. Yavaş ölüm nedir? Bugün de davet. En zordur davet arkadaşlar. Her gün öldürüyorlar seni. İslam'ı yaşamak bugün de toplumlarda en zor iştir. Savaş alanından daha zordur. 13 alimler diyorlar ki cihat sabr-ı saat. Cihat bir saat sabredirsin meydanda ama ama Davet, Resulullah'ın hayatına bak 23 saatte, 23 senede Resulullah ne kadar işkence çekmiş davet alanında. Davet zordur arkadaşlar. Onun için biz istersek bu ümmet ayaklansın, yeni baştan sirkelensin, ayakta dursun, bu nesile iyi yetişsin, bu nesil sahabe nesli gibi olsun, iki umperatorluğu çöktürerim, Osmanlı devleti gibi olan tek umperatorluk yer üzerinde olalım. Osmanlı Devleti özellikle kanuni zamanında olduğunda yer üzerinde güç yokuydur ondan. Süper güç tek küçüydür. Ama ne olduk? Çokuz. Çer çöp gibi. Bir buçuk milyarız. Ama hiçbir gücümüz yoktur. Bir taşı bir yerden bu dünyada oynatamıyoruz. İşte ilaç ne kaldı bize? Teşkis etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ilacı da vermiş bize. İlaç nedir? Dünyayı sevmeyeceğiz. Ölümü seveceğiz. Bu değil ki kendimizi ölüme atalım. Hayır. Bak bugün de bir yanlış anlaşma da var. Çok arkadaş diyor ben gideyim cihada hemen öleyim. Gidiyor cihada Orada diyorlar gel sen eğitim al. Hayır hayır benim eğitim zamanım yoktur. Verin beni bambayı patlatayım yani silah verin. Alana gireyim. Bu caiz değil. Bu caiz değil. Allah Teala dir Hazırlanın. Kendinizi hazırlayın. Müslümanın hedefi değil ölsün. Bu şahadet Allah'ın elindedir. Bakın mücahidlerin imamı Halid İbni Velid Allah'ın kılıncı. Çekilmiş kılıncıdır şafırların üzerine. Bin bir savaş gördü. Canında yer yoktur illa yen yani kılıç yen yani ok yani e, mızrak yerinden e, sağ yer yoktur ama yatağında öldü. Şehadet şerbeti bu Allah'ın vergisidir. Adam var Afganistan'dan Çeçen'e, Çeçen'den Bosna'ya, Irak'a, şeye e, Suriye'de şu anda hele ölmemiş. Şehadet Allah nasip etmemiş. Ama adamla bir sefer gidiyor şehadet geliyor. Bu rızıktır. Allah verir. Benim ciddi hedefim şehadet olun bu caiz değil. Belki bunu hesaba da çekilirsin. Çünkü taksir ettin. Musulmanın hedefi değil ölsün. Müslümanın hedefi tam tersine. Onun için hasta oldun gidip ilaç alıyorsun. Yoksa Resulullah diyor kim hastalıktan ölse şehittir. O zaman ben de hasta olayım ölüm şehit oğlum. Hayır. İlaç alırsın. Sebeplere... Ondan sonra ilaç aciz kalsa demek ki Allah seni şey seçmiştir. Fakrını bilmemiz lazım. Onun için biz ölümü seveceğiz. Ölümden kaçmayacağız. Çünkü ölümden kaçsak şeytana uyarız. Bak şeytan kaçmış. Bu dünyanın tarihiyle yaratılacak kaçıyor ölümden. ne diyor kurtar ama kurtarmaz. O da ölecektir, Allah'ın karşısına çıkacaktır. Cehennemde de cahir cahir ebedi yanacaktır. Yanında da kim olacaktır? Ona uyanlar olacaktır. Allah bizi de onlardan eylemesin. Resulullah'ın yanında olanlardan eylesin. Bizi ve babalarımızı ve bütün Müslümanları. Onun arkadaşlar dişimizi sıkı tutalım. Azı dişimizden bu ilacı alalım. Dünya sevgisini kalbimizde yok ederiz. Ölüm sevgisini kalbimize yaklaştırırız. Her an öleceğiz. Kim girenti almış? Kimin girentisi var? Şu anda bu masadan kahmarız. Bir saniye bile girentimiz yoktu. Ama ben giderken ne gideyim? Hazırlıklı gideyim. O da nedir? Allah razı olsun. Allah razı olsa senden her şey kolaydır. Allah hepimizi bu ümmetin e, salih kullarından eylesin. Bu ümmeti çalışanlardan eylesin. Tabi bunun da birçok sebepleri var. Ee, zaman kalmadı. Olar da inşallah başka zaman açıklarız inşallah. Ee, e, yani kısacası dünya sevgisi, ölümden kaçmak, ölümün kaçmak, Yahudiler gibi olmak, çafirler gibi olmak bizine yaptı ümmeti yok etti. Ümmet yeniden sıçralanması için biz bir nesil yetiştireceğiz eski Müslümanları gibi. Asır saadet gibi. Dünyayı sevmeyecekler. Dünya kalplerinde değil, ellerindeydir. Biz yer değiştirdik. Dünya elimizdedir, kalbimizde değil. Onların ölüm kalplerindeydir. Bizim ölüm elimizdedir. istemiyoruz. Kalbimizde olacaktır. Dünya elimizde olacaktır. Allah bizde bunlardan eylesin. İnşallah Allah bizi bu ümmetin uyanışında kullansın. Bu ümmetin uyanışı İslam devletinin kuruluşunda bizi bir tuğla etsin. Bizi bir çaba gösterenlerden etsin. Deme neyim? Sen çocuğuna bunu anlatsan, çocuğunu öyle yetiştirsen, 100 sene sonra bu devlet kurulsa, 200 sene sonra bir devlet kurulsa sen kurulmanın eczini alırsın. Allah da bizi ecziden mahkum etmez. Velhamdülillahi Rabbil alemin.